Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp İyi akşamlar ben Sevil Üçüncü Mekan Kütüphaneler ve Arşivler'de karşınızdayız. Hizadan çıkıp yoldan sapabilenlere küçük bir katkı şiariyle yolumuza devam ediyoruz. 15 günde bir buluşuyorduk. Ee, en son buluşmamızda İKSV Arşiv'den Esra Çankaya ile beraberdik. Ee, Şişhanedeydik. Şişhaneden Galatasaray'a doğru yürüyoruz. Ee, Ekrem Tur Sokak, eski adıyla Margaret Sokak. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, yani kısa adıyla Çekül Vakfı'nın belge Bilgi Merkezi Koordinatörü. ...Ayşen Özarslan Türk bizimle, hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> e, şimdi Çekül Vakfı'nın bende de bir özel yeri var. E, 2000'lerin başlarında ben de Çekül Vakfı'nda görev almıştım. Çok keyifli ve e, dolu dolu iki yıl geçirmiştim orada. Bu vesileyle ben e, vakfın kurucu başkanı Profesör Doktor Metin Sözen'e ve e, Genel Sekreter Betül Hanım'a sevgilerimi iletiyorum. Önce öyle başlıyorum. Daha sonra da her zamanki gibi e, sokaktan içeriye gireceğim. Çekül Evi de yine e, önceki üçüncü mekanların binaları gibi nevi şahsına münhasır bir yapı. 120 yıllık bir bina. 19. yüzyıl Osmanlı Hristiyan mimari uslubuyla yapılmış tipik bir pera yapısı. E, günümüze kadar da e, bir sürü yaşayanı olmuş binanın. Rum, Ermeni tüccarlar, memurlar, doktorlar, sanatçılar, mimarlar yaşamış bu binada. E, mimar belli değil binanın evet. değil mi? Doğru evet, hatırlıyorum. Evet, evet. E, 1947 ile 1970 arasında Bayan Keti İpekçi, ismi çok hoş, bu binada yaşamış. Ne yazık ki Kıbrıs sorunu e, zamanı, ülkemizi yani ülkeyi... ...kendi ülkelerini, kendi topraklarını terk eden Rumlar gibi bayanketi de gider ve bina boşalır. Uzun bir süre metruk kalıyor. Evet, maalesef. Evet, 95 yılında da e, çok şükür ki Çekül Vakfı sahip çıkıyor, restore ediyor... ...ve şu anki o güzel, e, ne denir, yapıda yaşıyor ve çalışıyorsunuz. Evet, Çekül Evi diyoruz zaten. Çekül Evi, evet adı da çok güzel. E, Çekül Vakfı'ndan biraz bahsedeceğim, 1990 yılında kuruluyor... Sanatçı, bilim insanları ve gönül vermiş e, kişilerin bir ile kuruluyor. Çevre ve kültür odaklı bir sivil oluşumu. E, sloganlarını hep çok sevmiştim. Doğa ve kültürle varız. Vakıf, bir de bunu seviyorum. Kamu, yerel, sivil, özel kesimlerle ortak hareket ediyor. Yani korumaya aldığı e, yeri, mahalleyi, şehri bütüncül bakıyor. Yani orada yaşayan, orada var olan herkese hitap etmeye çalışıyor. Bu da çok güzel. Kültürel mirasa bütüncül koruma perspektifiyle bakan Çekül Vakfı'nın... ...galiba şöyle diyeceğim, kültürel miras ve doğal miras tabanlı iki bakış açısı var. Ve bu iki bakış açısı temelde birçok proje evet. üretiyorlar. Ama projelerin sürdürebilirliği çok önemli. Yani başından sonuna Çekül Vakfı danışmanlık veriyor veya içinde... Kültürel miras projelerinden biraz ismen geçeceğim. Kent çalışmaları, kendini koruyan kentler, kent envanterleri, kaleli kentler. Yani web sayfanızdan aldım Ayşen. Hı hı hı. Köyler yaşamalıdır. Ne güzel bilsin. Sinan'a saygı, İpek yolu kültür yolu, endüstri mirası, Cumhuriyet dönemi mimarlık mirası, arkeolojik mirasın e, sürekliliği. geleneksel yaşam kültürü ve tarihi kentler birliği. Tarihi kentler birliği de Çekülün danışmanlığında kurulmuştu. Doğru, ekibin evet, kuruldu. Yine evet. Profesör Doktor Metin Sözen evet. kurucu başkanlığında. Eksik kalanları ben de tamamlayayım istersen. Saber, kentler olur. çocuklarındır Hı? ve hala devam eden yedi ağaç ormanları, yedi bölge, yedi kent diğer proje başlıklarımız. Bahsettiğin gibi kamu yerel, sivil ve özel işbirliği içinde olduğu için zaten sürdürülebilirliği ni buradan sağlıyoruz aslında bu projelerde de. Hı hı. E, aslında bir de Çekül Vakfı neredeyse 50 yıllık bir geçmişi var Yani geçen İKSV'yi konuşurken de yine bunu söylemiştik e, Bu kısa zamanda konuşabildiğimiz kadar konuşacağız Çünkü hoca 1970'lerde Safranbolu'yla Tabii yani 1990 yılında evet kuruluyor ama e, Metin var. Hoca, evet. biz, yani bizim Metin Hoca'mız Metin Hoca diye bahsedeceğim devamında tamam. E, Metin Hoca zaten koruma çalışmalarına Anadolu'da ilk bir ot bölge olarak Safranbolu'da başlamış e, Ve o tabii ki 1970'lere dayanıyor koruma çalışmalarında Evet şimdi biz yine e, programımızın içeriği gereği e, Ayşen'le e, kütüphane ve arşiv özelinde görüşeceğiz konuşacağız e, Ayşen çok güzel bir yerde çalışıyor binanın çatı katında Evet Çatıdan aydınlatmalı diyebilir miyim? En yani aydınlık, kısmen değil mi? Evet, bir de, evet. evet onu hatırlıyorum çünkü o da çok güzeldi Şimdi Ayşen e, biraz bize bahseder misin kütüphanenizde, arşivinizde neler var? Genel anlamda bir konuşalım. Kullanıcılarınız kimler? Nasıl hizmet veriyorsunuz? Herkese açık mısınız? Ne yapıyorsunuz? Tabii ki seve seve. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çekül e, arşivi ve kütüphanesini duyurmak için bizim için de çok e, güzel bir fırsat oldu açıkçası. E, şuna cevap vereyim ilk önce. Evet herkese açığız. E, kullanıcı profilimiz genelde akademisyenler. ...ve lisanslısı öğrencileri oluyor ağırlıklı olarak. Ama asıl koleksiyonumuzun içeriği Anadolu ağırlıklı olduğu için... ...tabii ki kullanıcı profilimiz çok fazla Anadolu'dan oluyor. Genelde bu tarz araştırma merkezlerinde randevulu çalışılır. Evet. Yani biz randevulu çalışmıyoruz. Evet randevulu gelen kullanıcılarımız, araştırmacılarımız da oluyor ama... ...bunun nedeni aslında bizim için... Çok fazla kaynak araştırması yapacak olan araştırmacı bize önceden haber veriyor ki biz kaynaklarını hazırlayalım. Vakit kaybı olmasın araştırmacı için de bizim için de geldiğinde diye. Tek nedeni bu randevulu çalışmamızın. Onun dışında yani çat kapıda gelebiliyorsunuz. Peki içeriğiniz mesela kütüphaneden başlayalım istersen. Bönelim evet. ikiye. Tamam. E, belli bir konudaki kitapları mı topluyorsunuz? Evet bir kere popüler yayınlardan e, uzağız. Ağırlıklı olarak bilgi belge merkezini biz kütüphane ve arşiv diye iki kısmı ayırıyoruz. Önce kütüphaneden dediğin gibi başlayalım. 40 bine yakın kaynak var. Bu kaynaklarda materyal türlerini kitaplar, süreli yayınlar ve tezler oluşturuyor. Genel koleksiyon, kent tarihi, Anadolu kent tarihi, kent envanterleri, sanat tarihi, mimarlık ve tabii ki çevre, doğa üzerine hı hı. konu başlıklarımız. Ee, arşiv kısmında da yine tabii ki e, aynı konu başlıkları mevcut e, Ama ağırlıklı olarak arşivde görsel arşiv e, bulunmakta Evet fotoğraf arşivini hatırlıyorum evet. Derya Denizli e, videolar, filmler, belgeseller var evet, Değil mi? Doğru Diyolar. hatırlıyorum Diyolar. Aynen Yani evet. ağırlıklı olan araştırmacı profilini Anadolu oluşturduğu için zaten ...bu kent arşivinin dijitalleştirilmesini... ...yani sayısallaştırılmasına... ...ihtiyaç olarak doğdu aslında... ...çekgül bünyesinde... ...çünkü kullanıcı talepleri... ...mail yoluyla ya da telefon yoluyla... ...Anadolu'dan olunca ulaştıramıyorsunuz haliyle... ...fotoğrafı yani sürekli onlarca fotoğrafı... ...tarıyamıyorsunuz... ...o yüzden hem de korunmasının tabii artık... ...zor olduğu için... ...dijitalleştirmesine karar verdik... ...bu fotoğrafların... Bir de tezler de çok önemli... ...hani... Belli bir dönem sonrası yok açtı ya kullanımı tezleri. Evet. Biz rahatlıkla okuyabiliyoruz ama belli evet. bir yıldan öncekine de erişemiyoruz ya. Evet. Şimdi düşündüm de elinizde o dönem öncesi varsa bu aslında veli nimet. Var tabii Metin Hoca'nın öğrencilerinin mesela tezleri mevcut ağırlıklı olarak onlar oluşturuyor Peki zaten. onları biz e, matbu olarak erişebiliyoruz değil mi? Evet. Gelip yine... Evet e, yine Çekül, çekül Kütüphanesi'nde. Çekül binatçı evinde yine Aynen. tezler. E, kitapları da ödünç veremiyoruz. Bunu evet. burada belirteyim Ömer. <gülüyor> evet. Tamam e, Sadece ödünç veremiyoruz Onun Fot dışında e, Fotokopi mi çekebiliyor okuyucu? Tabii fotokopi okuyucu. çekilebiliyor e, Kaynağın belli oranında tabii ki e, Ve gelip tabii kütüphanede çalışılabiliyor Tamam e, O zaman biz şimdi bir şarkı arası vereceğiz ama Ben onunla ilgili şöyle bir şey söylüyorum e, Çekül vakfını düşünürken bu hafta Neler konuşabiliriz de e, Paralelde hep e, Anadolu tabii düşünüyoruz tabii. Anadolu kent O yüzden de hep e, kulağım Türkiye aradı Ve Çekül Vakfı ve benle beraber Kardeş Türküler yürüdü, onu fark ettim. Ve bir Elazığ türküsü seçtim. Metin Hoca da zaten Evet. olduğu <gülüyor> Evet, için. evet zaten Metin Hoca'yı anaraktan. Kardeş Türküler'in Hemavaz albümünden O Yanı Pembe türküsünü dinleyelim. Daha sonra tekrar devam edelim. Üçüncü mekanda devam ediyoruz. Çekül Vakfı'ndan Ayşen konuğumuz. Ee, genel anlamda bir kütüphanesini arşivini konuştuk vakfın. Şimdi biraz özele inelim dedik. <gülüyor> Çünkü çok değerli parçalar var vakfın arşivinde. Profesör Doktor Metin Söze'nin arşivi de yine Çekül Vakfı'nda. İstersen Ayşen biraz hocadan bahsedelim. Hı hı, Daha sonra da devam edelim. E, Metin Hoca tabii Çekil'in kurucu başkanı olduğu için elinde de e, ve tabii ki eğitim ve çalışma hayatı boyunca bugüne kadar e, biriktirdiği ve gerçekten de arşiv kavramına e, çok değer verdiği ve ağırlık verdiği için elinde çok ciddi bir arşiv vardı, materyalleri vardı. E, Metin Hoca İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi, e, Sanat ve Mimarlık Tarihi'den e, emekli öğretim üyesi. E, aynı zamanda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın Kültür ve Sanat Danışmanı, Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı yapmış uzun yıllar. E, ve bu dönemde e, Dolmabahçe, Beylerbeyi, e, Yıldız Sarayı gibi bilimsel çalışmalara e, imza atmış. Ve bu dönemde ciddi şekilde de materyalini biriktirmiş yine aynı şekilde. E, ve 1970'li yıllarda e, arkeolojik çalışmalarda, çalışmaları da bizzat katılarak, Anadolu'yu da gezme fırsatı bulmuş Ve daha da yine bugünden geçmişe Gidiyorum ben biraz ama e, Ailesiyle de e, Sürekli Anadolu'da e, Gezmiş babasının e, Tayinlerinden dolayı evet. ee, Anadolu sevgisi de biraz aslında buradan Geliyor Metin Hoca'nın e, Ve her gittiği yerde işte günlükleri Çektiği fotoğrafları mevcut okul hayatından işte iş yaşamına çalışma hayatına kadar yani 60'lara dayanıyor değil mi 50'lere 50 dayanıyor 50'lere kadar iniyor aynen. ya çok önemli görsel arşiv fotoğraflar evet. 1950'lerden başlıyor çok iyi <gülüyor> biz de o yüzden Metin Hoca ile dedik ki oturup bir tasnifine başlayalım Ee, kent fotoğraflarının çoğu e, tanımlıydı ama tanımlı olmayanlar vardı. Kişiler vardı çok ciddi oranda fotoğraflarda. Ee, tabii kişileri e, bizler bilemiyoruz. Ee, Metin hocayla e, birlikte <gülüyor> oturup e, tanımlamalarını yapıyorduk. E, o yüzden arşivinin büyük bir e, kısmını fotoğrafları oluşturuyor Metin Hoca'nın. E, Anadolu kentlerine dair e, kent Kentin genel dokusunu... E, ...yansıtan fotoğraflar... ...ya da e, özelliğini... ...bir binanın e, ayrıntılarını... ...detaylarını yansıtan fotoğraflar... E, ...oluyor bunlar. Bakıp bakıp üzüleceğiz. <gülüyor> ya evet... E, ...çok duygusal oluyordu zaten... Evet. tasarım çalışmalarını yapmak Metin Hoca ile. Maalesef tabii ki... E, ...kaybettiği arkadaşları... E, ...rahmetli olanlar oluyordu. E, onları tabii... Tanımlamak, belirlemek e, duygusal oluyordu yani. Elinize sağlık. Bitti o zaman hocanın arşivi. Ee, ve dışı açık mı? Bizler sizin web sayfanızdan katalog tarayarak görebiliyoruz. Tabii tabii aynen online katalog tarama <gülüyor> ile e, görülebiliyor. Ama tamamen hepsi şu anda e, atılmış değil. Hala devam ediyoruz. Hı -hı. Sadece tasnifini bitirdik. E, ciddi bir kısım da zaten e, sisteme yüklendi. E, ve devam ediyoruz tabii ki e, aktarımlarını yapmaya. Çok güzel fotoğraflardan. Şimdi Metin Sözen Hoca'nın arşivuyla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar mı? Ee, yani konu başlıkları ve kentlerini biraz e, bahsedecek olursak. ile ilgili e, önemli görseller var. E, Kastamonu, Bursa, Edirne, Malatya, Kars, e, Elazığ, e, Gaziantep, Şanlıurfa, e, Ağırnaz, Tokat, Amasya. Bunlar e, hocanın... Ee, çok fazla çalıştı o 1970'li yıllarda e, kentler, Ay, verin, aralıklı metaller çalıştı, evet. Ve bin, milli saraylarla ilgili, mesela milli saraylar diye bir e, dosyası var e, metin hocanın arşivinin içinde. E, yani yapılan tüm koruma çalışmalarının e, o sürecin nasıl yürüdüğünü yazışmalar dahil, fotoğraflar dahil, resmi. ...bazı evraklar tabii ki bunlar kullanıcıya açık değil. <Gülüyor> Görselleri sadece açıyoruz. Onun dışındakiler tamamen korunmaya dair bizim bünyemizde bulunuyor. Metin Hoca'nın bünyesinde bulunuyor. Yine programın başında söylediğimiz bu kamu, yerel, sivil, özel işbirliği içinde... ...gerçekleştirdiğimiz projelerin de tabii öncüsü Metin Hoca. Yine onların da süreçlerine dair belgeleri mevcut. Bu şekilde... Ellerinize sağlık bir de şimdi çekildiğince benim aklıma hemen kent arşivleri de geliyor o da başlı başına evet. bir çalışma ondan da bahsetmeni rica edeceğim kent arşivi ne demek neler yapıyorsunuz her şey yani Anadolu'ya müthiş zenginliklerini bizlere kavuşturuyorsunuz bir nevi Yani kent arşivi kavramı zaten şu anda Türkiye'de çok fazla yayılmış durumda hatta kent arşivi ve Müzeleri Müzidir, evet, diye beraber. uzantısı var hı hı. E, Tabii ki müzeleri kısmı e, çok farklı bir uzmanlık alanı Sergileme işin içine giriyor e, Ama kent arşivi <gülüyor> e, Çekülün mesela kent arşivinde neler bulunabilir Araştırmacı e, gelmek istediğinde ne gibi e, belgelere, e, görsellere ulaşabilir e, Genellikle Anadolu kent tarihine, kültürüne ve kentin genel dokusunu ...bize yansıtan e, görsel arşiv mevcut bizde. E, zaten kent arşivleri için mesela belediyelere kurmak isteyen... E, ...kent arşivi kurmak isteyen belediyelere... ...yani her türlü e, materyalin e, bir arşiv belgesi niteliği taşıdığını e, söylüyoruz. Metin Hoca da hep e, bunu söyler. E, yani bizim kütüphanecilerin söylediği efemeralar mesela... E, ...önemli bir kent arşivi materyalidir aslında... Yani efemera şimdi e, nedir diye kafalarda uyanabilir. Söyleyebilirsin. <gülüyor> e, kentin mesela Safranbolu'yu örnek vereyim ben. Çünkü bizim bir pilot bölgemiz Safranbolu olduğu için. E, eskiden sinema, açık sinemalar varmış. O sinema biletleri işte, tren biletleri. Bunlar hep efemera evet. e, belgelerdir. E, ve bunlar e, çok önemli kent arşiv materyali aslında bizler için. E, bu kentlerin içinde, bu, az evvel saydığım kentlerin içinde mesela dosyalarında bunlar var. E, ...hoca bunları hep saklamış çünkü. E... Bir de siz... E, ...şimdi örnek verelim mi biraz... ...kent arşivleri... ...ülkede hangi şehirlerimizde var? E, Bursa'da var tabii... ...ilk aklıma gelen... E, ...Gaziantep'te var. Yani arşivleştirip daha sonra müze olarak... ...müzeye dönüştürülmüş örnekler bunlar. E, mesela Gaziantep örneğini... ...yakından bildiğim için... ...söylemek istiyorum. E, o gerçekten... arşiv ve e, kütüphane olarak e, doğmuş bir kent e, hala da çalışıyor sanırım henüz e, açılmadı daha tüm kullanıcı ama e, bunun üzerine çalışıyorlar e, hatta kent arşivleri ve müzeleri diye e, bir kılavuz kitapçıkta e, çıkardık ...online olarak buna erişmek de mümkün. Yani kent tarçım nedir mi aynen? Ayşen. Aynen. Evet. Kent tarçım nedir? Nasıl kurulur? Evet, aşamaları süreci nelerdir? Destekle de. Aynen. Nasıl varsımız. olabilir diye. Hı hı. E, hatta Çekülün akademi biriminde eğitiminde eğitim başlığı olarak da ekledik bunu. Belediyelerin böyle bir talebi oluyor çünkü. E, bunu da ekledik o yüzden. E, tabii kendi arşivi deyince e, Anadolu çok fazla e, taleple geliyor. E, çünkü kılıncı profilimiz de ağırlıklı olarak Anadolu. E, ve belediyeler, belediye arşivlerine de e, destek sağlayabiliyoruz, destek verebiliyoruz. E, çünkü mesela, saf, yani hep Safranbolu'dan örnek veriyorum ama... E, ...mesela Safranbolu'da evet bir tarihi bir e, çeşmenin fotoğrafı var. Yani taşınmaz bir somut kültürü varlığının fotoğrafı var ama... E, ...o çeşmenin bulunduğu sokağında... fotoğrafı var. Mesela 1950'li yıllarda benim çok sevdiğim bir görsel bu. 1950'li yıllarda Safranbolu esnafının birbirleriyle sohbet ederkenki fotoğrafları var e, ve dükkanları küçük kulübeler şeklinde, böyle minicik minicik kapıları var ama çok şirin. Evet. E, şu an Safranbolu çarşısıyla Şimdi nasıl? Evet. E, <gülüyor> Gördün mü Ayşe? O, evet. O anı. <gülüyor> karşılaştırıyoruz. Indir. Evet. O çok kullanılan bir görsel zaten evet. çekilişinde de. Evet diğer kentler içinde tabu bu geçerli. E, hatta artık şey oluyor Çok fazla tabii ki ilçe öğrendim e, Hiç duymadığım ilçelerin adlarını duydum ben e, arşivi, Arşivde çalışırken e, Artık şey takıntısı oldu bende Önceden e, plakaları illerle kodlardım Şimdi ilçeleri illerle kodluyorum Böyle bir takıntım oldu nereye bağlıydı diye sürekli duydukça e, Benim için de zevkli oluyor Çok güzel ben e, bir şey daha hatırladım Sinan'a saygı Evet Evet, bu da, bu da evet özel koleksiyonlardan birisi, Sinan'a saygı e, projesi kapsamında aslında doğmuş bir e, kitaplık bu koleksiyon. E, Mimar Sinan'ın hayatı ve eserlerine yönelik e, tabii ki değerleyebildiğimiz kadarıyla e, kitap ve projesi kapsamında ortaya çıkan fotoğrafları e, ve haritaları mevcut. Tabii ki yine Sinan eserlerine yönelik makaleler. ...bulunmakta... ...hatta Çekül'ün hazırladığı Sinan haritalarına... ...web sitesinden de ulaşabiliyorsunuz... ...İstanbul, İstanbul Ötesi ve Trakya... Tamam, ...olmak üzere... Şey soracaktım, ...türkiye sınırları içerisinde mi yoksa... ...sınır dışına çıkıyor mu? Yani Çekül'ün hazırladığı tarafı... ...İstanbul, İstanbul Ötesi ha, evet, tamam. ve e, Trakya. Trakya... ...Aynen Sinan'ın eserlerinin... ...gezi haritası e, şeklinde... E, ...haritaları... ...online olarak da e, mevcut zaten... E, ...bu şekilde... Evet, çok güzel. Şimdi e, yılbaşı yaklaşıyor. İstersen çok güzel yedi ağaç projenizle biz yavaş yavaş kapatalım programı. Evet, e, yedi ağaç biriminde tabii sen de biliyorsun artık herkes birbirine armağan ediyor. E, yedi, ya neden biz yedi ağaç diyoruz? Mesela herkes bunu soruyor. Neden yedi ağaç ormanları, yedi ağaç birimi? E, çünkü bir kişinin bir yılda e, tükettiği kadar doğal kaynağı temsil ediyor aslında yedi rakamı. Yani dolayısıyla her yıl tükettiğimiz kadar ağacın doğayı geri kazanma olana sağlıyor bu bize e, O yüzden projemize desteğe davet ediyorum e, Belki bu yılda tercihlerimizi armağan olarak doğadan yana kullanabiliriz Çekül Vakfı Ork.tr değil mi? Evet tamam. <gülüyor> Bizim sohbetimiz bitti 15 gün sonra başka bir üçüncü mekanda buluşmak dileğiyle çok teşekkür ederim Ben Arşan. de çok teşekkür ederim çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağol hoşçakalın Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp Açık Radyo program destekçisi olun.